ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ضلاله وكل ظلالة في النار. اتدار الكادرشتر درس مزج ماذا نجا؟ برإعلانımız olacak bu hafta pazart günü Allah nasip ederse inşallah Saat yedi buçukta, sabah namazından sonra, sabah Medine'den bir misafirimiz, bir hocamız geliyor. Adı Şeyh Heyfem Eserhan. Medine'de uzun yıllardır tevhid kitaplarını okutan bir hoca. Miras hukukunu iyi bilen bir hoca. Mirasla alakalı da dersleri var. Kendisi üç gün bizim misafirimiz olacak Allah nasip ederse burada. Programa göre, şu anki belirlenen programa göre üç esas وَقَوَائِدُ الْأَرْبَعَ Bir de mümkün olursa eğer اَدْدُرُسُ الْمُحِمَّةِ لِعَامَةِ الْأُمَّةِ Ümmetin avamına gerekli olan gerekli olan önemli dersler Şeyh Apulaz Binmaz'ın yazılmış olduğu bir kitap Risale bu üç kitabı okutmaya çalışacak Şeyh sabah yedi buçukta pazar günü burada bir araya geleceğiz Allah nasip ederse ve sizlerin de gayretinizle, katılımınızla Şeyh burada bu kitapları şerh etmeye çalışacak. Gayretli olmanızı istiyorum. Sadece sizler değil, bu tevhidi henüz duymamış, belki yeni tanıştığınız, belki uzun zamandır tanışa geldiğiniz insanları da bu programa davet etmeniz yerinde olur. Çünkü insanlar inanın, bu daveti duymaya aç. Artık zaman öyle bir zaman ki herkes kendi meşrebine, kendi yoluna Ne kadar sapık olursa olsun, ne kadar dalalet üzerine olursa olsun, utanmadan, gocunmadan herkes davetini yapıyor değil mi? Yani sapıklıkta aklınıza gelmeyecek, hayalinizin alamayacağı, alamayacağı noktalara ulaşmış, televizyon kanalları açmış, öyle insanlar var ki, yani aklınızla, hayalinizle belki bundan önce görmeseniz, düşünemeyeceğiniz sapıklıkları, saçmalıkları televizyonda milyonlarca insanın gözünün önünde oynayarak saçmalıyorlar ve buna davet diyorlar. Ve buna işte e, İslami bir e, sohbet diyorlar. Adam yani önüne çılçıplak insanları çıkarıp bile güya kendince ne yapmaya çalışıyor? İslami bir sohbet yapmaya, davet yapmaya çalışıyor. Yani bu insanlardaki gayrete, bu insanlardaki Bu uğurda, kendi uğurlarında yapmış oldukları, harcamış oldukları paralara bakıyorsunuz. Yani hak yol üzerinde olduğumuzu söyleyen bizler, daha gayretli olmamız lazım. Daha azimli olmamız lazım. Yani bizlerin amacı, gayesi bu davete birer insan kazandırmak değil. Bu cemaate bir fazla kişi eklemek değil. Yani bu şekilde cemaatsel olarak birilerini kazandırmak değil. Bizim amacımız, gayemiz bu dine, tevhide, bu menheç üzerine ne yapmak? insanların hidayetine vesile olmak. allah Teala'nın bütün peygamberleri göndermiş olduğu, bütün elçileri, rasulleri göndermiş olduğu o gaye üzere insanları ne yapmak? Toplamak. Onun için zaten bu kitapları okuyoruz. Onun için bu kitapları okutuyoruz. Onun için bu bildiğimiz hakkı, hayra insanları davet ediyoruz. Ama gevşek olursak, gayretsiz olursak, Böyle kendimiz, kendi başımıza dolaşan, kimseyle konuşmayan, kimseye bir şey anlatmayan kişiler olursak, hayra çağran davetçiler olamayız. Tek başına kalırız. 10 yıl geçer. aleykümselam. 20 yıl geçer. 20 yıl önce, 30 yıl önce çevrendeki o insanlar hala seninle beraberdir. 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi. Gayretli olmak lazım o sebeple. bu pazar günlükü dersimize kendimizi getireceğiz. Getirebildiğimiz davete açık olan insanları da getireceğiz. Gelecekler, dinleyecekler, istifade edecekler. Yani bazı kardeşlerimizde hakka davet meselesinde konusunda gevşeklik de görüyorum. Yani hem ilme gevşeklik var hem de ilme gevşeklik olduğu için de zaten doğal olarak bir sonucu olarak ne var? Hakka, hayra, tevhide davet konusunda da gevşeklik var. yani Allah Teala kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de vel asr asra yemin olsun İnnel khusur, insan oğlu hüsrandadır illa amenu iman edenler müstesna yeterli mi değil ve amilu salihat salihamel. ve tevasavu bil hak hakkı tavsi eden davet yapanlar ve tevasavu bil sabr sabrı tavsi edenler yani bunlar olmadığı sürece bir insan hüsranda kendi başına ben bileyim tek başıma yaşayayım diyen insan da hüsranda Elbette bir gün gelecekte şeytan onun ayağını ne yapacaktır? Bir şekilde kaydıracaktır. Bizler de bu pazar Allah nasip ederse 7 burada olacağız. Şeyhin 3 günlük programı bizim bu derneğimizde olacak. Pazartesi salı, pazar pazartesi salı diye planlıyoruz. Ama pazar günü sabah namazı kılar kılmaz camide ne yapmamız gerekiyor? Direkt yola çıkıp 7 buçukta burada olmamız gerekiyor. Burada ders yapacağız, kahvaltı yapacağız. O şekilde günümüzü değerlendireceğiz. Evet. Gelelim kendi okuduğumuz kitabımıza. İmam Muhammed i̇bn İsmail El-Bukhari Muhammed i̇bn İsmail el Buhari Ebu Abdillah Rahimahullah'ın Kitab-u Sahih El-Musned el adlı kitabına Bildiğiniz üzere Kitab-u İhtisam bil Kitabi ve Sunne Kitap ve sünnete sarılma Kitap ve sünnete bağlanma Kitap ve sünnete tutunma faslı e, okuyoruz. Bölümünü okuyoruz bu kitapta. Bu mübarek, hayrı bol olan kitapta. Geçen hafta hatırlarsanız e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeğeni ve damadı Ali ibni Ebi Talib'i ve kızı Fatıma'yı gece namazına kaldırmasıyla ilgili olan hadisi almıştık. Allah Resulü vesselam da dikkat ederseniz Kur'an üzere yaşayan Ayşe anamıza sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dı diyen Böyle vasfeden bir insan yani. Böyle vasf olunan, nitelenen bir insan. insan olmak hak yol üzere olmak istiyorsa, doğru yol üzere olmak istiyorsa, Kur'an üzere olacak, sünnet üzere olacak. Bu ümmetin, Selefi, Salihinin itikadı üzerine olacak ki, allah Teala'nın sevip razı olduğu kullarından olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah. ne yaptı? Gitti geceliğin damadını Ali'yi radiyallahu anhu ve kızını Fatıma'yı bir rivayette, nesayide geçer rivayette iki kere kaldırdı. Ve... Ali radiyallahu anh'un söylemiş olduğu sözü binaen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hemen ayeti okudu. <gülüyor> İnsanoğlu ne de çok cedeli sever, ne de çok cedeli yapar, tartışır, kendini savunur. Gerçekten bu böyle. Ee, özellikle insan cahil olursa daha çok kendini savunuyor. Yani adama hatasını söylüyorsun. Diyorsun ki ya bunu bu şekilde yapmasan daha iyi olmaz mıydı? Diyor ki ama sen de şöyle yapıyorsun. Ya ben öyle yapıyor olabilirim. Benim o konuda bir hatam olabilir ama sana hatanı söyleyip, Hatanı düzeltmeni isteyen bir insana sen direkt onun hatasıyla karşılık vermemelisin. Veriyorsan sen nasihat istemiyorsun demektir. Dili mühlle ne diyor? Sana nasihat edildiğinde ne yapacaksın? Eğer o konuda taksir yaptıysan yanlış davrandıysan estagfirullah deyip hatanı düzeltmeye çalışacaksın. Çok önemli bir husus. Bunu almıştık. Kısaca değinirsek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki Yahudileri çıkarmasıyla alakalı lise almıştık. Onlara girip Yahudilere eslimu teslimu. Müslüman olun. Selamette kalın. Yerinize bırakalım. Yurdunuzda bırakalım. Malınız, canınızdan emin olun. Güvende olun. Davetini yapması. Onların ise kendilerini savunurcasına Bu söze karşılık illa bir şey söylemek adına katbellakta ebel kasım sen söyleyeceğini söyledin tebliğini yaptın ey ebul kasım diyerek karşılık vermeleri bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları çıkarması. İşte bir insan Kur'an ve sünnete tam anlamıyla tutunmadıysa, tam anlamıyla bağlanmadıysa bu ahlakı da kazanamaz. Yani hangi ahlak o kendisine nasihat edildiğinde o nasihati kabul etme, o nasihat uyarınca kendini düzeltme ahlakına ne olamaz sahip olamaz. Sürekli söyleyeceği bir şey vardır o insanın. Halbuki o insanın Söyleyecek bir şey bulma çabasında olmasına Olmasının yerine Şöyle kendisine bakıp, aynaya bakıp, kendine şöyle bir bakıp Karşıdaki adamın nasihatini, kardeşinin nasihatini ne yapması lazım? Göz önünde bulundurması lazım. Evet. Bugünkü Aldığımız, alacağımız Bab Ve kezalike cealnakum ummeten Vesatâ Allah-u Teala diyor ki, bizler sizi vasat ümmet kıldık. Bu ümmeti, ümmeti Muhammed'i, allah Teala diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de, vasat bir ümmet kıldık. Ne demek vasat bir ümmet? Az sonra tefsiri, açıklaması kimden gelecek? Peygamberimizden gelecek. Buhari, Rahimahullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden, vasat kelimesinin açıklamasını bize ne yapacak? Getirecek. Bu hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere kıyamet gününde Allah-u Teala'nın insanları ya Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu insanlardan bazılarını bazılarına şahit olarak tutacağı haberi var. Kıyamet gününde ahirette biliyorsunuz Allah-u Teala'nın bir şeyleri kulunun yaptığını ona ispatlaması için hiçbir şey ihtiyacı yok. Ancak Hüccet tam anlamıyla yerine gelsin diye kimi zaman kulun ellerini konuşturacak. Kur'an-ı Kerim'de olduğu üzere değil mi? Kimi zaman ayaklarını konuşturacak. Kimi zaman da birilerini ne yapacak? Birilerine şahit kılacak. Şahitlik ettirecek. Bu hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunu haber veriyor. Kıyamet günü Allahu Teala peygamberlerinin göndermiş olduğu peygamberlerin ümmetlerine Gönderilmiş oldukları insanlara tebliğ edip etmediklerine dair şahit olarak kimi tutacak arkadaşlar? Bu ümmeti tutacak. Muhammed ümmetini tutacak sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala böyle buyuruyor. Kitabında böyle buyuruyor. Az sonra ayeti kerimeyi okuyacağız. Hadiste Nuh aleyhisselamın ümmetine tebliğ edip etmediği ile alakalı şahitlik yaptırılacağı söyleniyor bu ümmete. Nuh Aleyhisselam 950 sene yılmadan usanmadan Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor değil mi? Gece gündüz gizli açık sürekli davet etmiş. Ma'a lekum min ilahin gayru. Daveti ney Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene boyunca. Ma'a lekum min ilahin gayruhu. Allah'tan gayrı sizin için hak bir ilah olamaz. Bu taptığınız aracılar olarak koyduğunuz ve suva yagûs, yagûk ve nesr atlarıyla Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği salih kimseler, evliyalar, sizlerle allah Teala arasında bir aracı olamaz. Mümkün değil. Tek ilah, hak ilah, ibadeti layık olan tek ilah kimdir? Allah'tır. Aynen böyle söylüyor. Mâ lekum min ilahin gâyruhû. Nuh'tan sonra gelen peygamberler de böyle. Hud aynı şeyi söylüyor. Maalekum min ilahin gairuhu, değil mi? Şu ayıp, Kur'an-ı Kerim açın. Hepsi aynı kelimelerle konuşuyor. Maalekum min ilahin gairuhu. Maalekum, sizin için yoktur. Min ilahin, bir ilah yoktur. Hakîla, gairuhu Allah'tan başka. Buna rağmen Allah Teala kıyamet günü biz Muhammed ümmetini, sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini Nuh'un lehine şahitlik yaptıracak. Şahit olacağız. Allah-u Teala bize soracak. Tabi başka rivayetlerde, Buhari'nin dışındaki rivayetlerde, az sonra onları da nakledeceğiz. Sadece Nuh Aleyhisselam'ın, Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Sadece Nuh Aleyhisselam'ın ümmetine değil, rivayette geldiği üzere Hud, Salih, Şuayt ve diğerlerinin ümmetlerine de allah Teala bu ümmeti ne yapacak? Şahit kılacak. Ama hangi ümmet? Bidat üzerine olan, bidat üzerine yaşayan, dinini kendi kafasına ve hevasına göre yaşayan, kabirlerden, mezarlardan, türbelerden medet uman, hayatta olan güya evliya sandığı, salih kimseler sandığı kişilere dönerek, yalvararak, onlarla, onları Allah'la kendi arasına aracılar koyarak yalvaran insanları değil. Kur'an ve sünnete sarılan, dinini Kur'an ve sünnete göre yaşayan gerçek ümmeti Muhammed'i ne yapacak? Allah-u Teala şahit kılacak. İşte bu ayet-i kerime Bakara suresindeki وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ Sizleri kıldık. Ümmeten vasata. Vasat bir ümmet. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vasatan yani adlen. Ne demek adlen? Adil bir ümmet. Nedir adil? Diyor ki alimler, adilin tarifini yaparken genel manada büyük günahlara ne yapmayan? Düşmeyen, büyük günahlar yapmayan, küçük günahlarda ısrar etmeyen, sürekli küçük günahları işlemeyen, değil mi? Ve havarimül muruva. Ne demek havarimül muruva? İnsanın karakterini zedeleyecek şeylerden uzak duran. Ne demek karakterini? Yani her çağ göre değişir. Mesela eskiden ee, bir erkeğin başının açık gezmesi, yani takkisiz gezmesi, sarıksız gezmesi yaşadığı yöreye göre... Şavârimul mûrûve olarak algılanıyordu. Yani onun şahsiyetini zedeleyecek bir hareket. Onun için şahitliğini kabul etmiyorlar. Dışarıda yemek yemeyen, örnek veriyorlar. Şimdi bugün de buna benzer örnekler verilebilir. Bir adam, yani mesela e, yolda giderken elinde bir elinde sandviç, bir elinde ayran yürüyerek yemek yiyorsa, bu adamın nedir? Ha, şahsiyeti, karakteri, kişiliği zayıftır. Onun için Ne bulmaz bunu Ad şahit olarak getirip tutulmaz. Her çağa göre bu göre bu değişebilir. Her çağa göre bu ne değişebilir. Adam mesela diyelim dışarı çıkıyor pijamayla, eşofmanla camiye gidiyor, sokakta geliyor rahat bir şekilde mesela. Bu da nedir? Ee, onun muruvvetini, karakterini, şahsiyetini zedeler. Yani eski ulema mesela görse bizi böyle takkesiz ne yapmazlardı? Şahitlik yaptırmazlardı. Derlerdi sizin adaletiniz yok. Niye adaletiniz yok? Adalet, bir insanın adaletli olabilmesi için ne olması lazım? Büyük günah işlemeyecek. Küçük günahlarda ısrar etmeyecek. Sürekli küçük günahlarda ısrar etmeyecek. Mesela paçazı uzun olan adamın şahitliğini kabul etmezler. Çünkü büyük günah. Televizyon söyleyen adamın şahitliğini ne yapmazlar? Kabul etmezler. Değil mi? Ve onun karakterini, şahsiyetini bu şey yapan, hafifleten şeyler yapacak. Eğer yapıyorsa bir kimse onun ne yapmazlar? adaletinin kabul etmezler. Tabii adaletin bir de rivayet ilminde, hadis ilminde şeyi var. Yani ravilerde aranan bir adalet var. Bunda adalet zaman iki şey ortaya çıkıyor. Birisi adamın dindar olması lazım, diyanet ehli olması lazım. İkincisi de ilmi zabt eden bir adam olması lazım. Yani ilim konusunda güçlü, kuvvetli olacak. Yani raviye ne zaman adilleniyor, adaletli deniyor? Yani hadis ilminde biliyorsunuz sahih hadiste aranan şartlar var, değil mi? Ravi ne olacak? Adaletli olacak. Ne demek adaletli olmak? Dindar olacak ve ilmi zapt edecek. Yani ravileri bilecek, ezberi güçlü olacak, ilmi bilecek. Hadis munkati nedir, maktu nedir, muallak nedir, müdüreci nedir, mürsel nedir? Değil mi? Yani i̇lmi de olacak ve zapt edecek. Hafızası da güçlü olacak. Karıştırmayacak. Adaletli böyle oluyor bir ravi. Sahabelerin tümü nedir? Sahabelerin tümü udul, adalet. Yani bize dese ki bir sahabe sahabeden bir adamdan işittim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş. Biz o sahabeden bir adamdan işittim. O adamı araştırmakla sorumlu muyuz? Değiliz. Çünkü sahabeden bir adam. Sahabenin tümü nedir? Dindardır. Ve nedir? Elimleri Yani Resulullah'tan aldıkları hadis sallallahu aleyhi ve sellem aldıkları hadis zapt olmuş, hıfz olmuş, korunmuş hadistir. İşte bu ümmetten bizler adaletli olmak istiyorsak, kitap üzere olacağız, sünnet üzere olacağız, Kur'an'ın Sünnet üzere olacağız. Selefi Sali'nin sahabe yolunun üzerine olacağız. Büyük günahlarda ısrar etmeyeceğiz. Büyük günahlar işlemeyeceğiz. Küçük günahlarda ısrar etmeyeceğiz. Ve karakter ve şahsiyetini zedeleyecek şeylerde bulunmayacağız ki adaletli ne yapalım, olalım. İşte Allah Teala bu ümmetin içinden bu kimseleri adaletli kılmıştır. Bu Az sonra gelecek diyor ki İmam Bukhari. Ve ma emaran sallallahu aleyhi ve sellem bil lüzumil cema'a. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cemaate bağlanma. Cemaatle birlikte olma ile ilgili emiri. Hangi cemaat? Binlerce cemaat var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çokluğunu ifade etmek için bu ümmetin 73'e ayrılacağını söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin ne kadar çok fırkaya ayrılacağını ifade etmek için diyor ki 73 ayrılacak. Yani bu kesret, çokluk. Bugün saysak Türkiye'de bile bin tane, 700 taneden fazla, bin taneden fazla, 2000'den fazla cemaat buluruz değil mi? Yani, Nakşibendi diye bilinen tarikatın bile içinde ne var? Binlerce kol var. Her biri birbirine düşman. En haklı biziz, onlar yanlış, onlar aldı, bunlar şey olduğu gibi şey var. Kur'an-ı Kerim'de diyor kullu hizbi ferihun. Her fırka Kendinde olan ne yapıyor? Övünüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bağlanmamızı istediği, beraber olmamızı istediği cemaat, hangi cemaat? Ehl-i sünnet vel cemaat. Kim bu ehl sünnet vel cemaat? ehl hadis. Kim bu ehl hadis? Dini Kur'an ve sünnetten alan, sahabeden alan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, benden sonra, yani peygamberler ne bırakmaz diyor Aleyhisselatü Vesselam, Mal, mülk, dirhem, dinar bırakmaz. Ne bırakır? İlim bırakır. Peygamber'in mirasçıları kim o zaman? Alimler. Alimler. Böyle silsileyle ne var Gelir. Ama tarikatçıların silsilesi gibi değil. Niye? Çünkü tarikatçının gidiyorsun silsilesine baktığın zaman, incelediğin zaman, diyor ki, falanca şey, falanca şeyden almış. Diyorsun ya bu ölmüş, bu, bu, bu ölen şeyden 100 yıl sonra doğmuş. Nasıl almış bu ilmi? Diyor ki, bu diyor ledünni ilim, gizli bir ilim. Bunu diyor hayatta olanlar almaz birbirinden. Bu diyor ruhlar aleminde mezarına giderek, kabrine giderek ne yapar? Alır. Bunu alenen utanmadan söylüyorlar. İstanbul'da en büyük tarikatlardan bir tanesinin şeyhi diyorlar ki şeyhi, bu şeyhin, şeyhi vefat edince tefsir ilmi yarıda kalıyor. Tefsir ilmini tamamlayacak. Okuyamamış şeyhine, ölmüş şey Ki bunlar şeyhlerinin hakkında şuna itikad ediyorlar. Ölüm meleği, onlar Azrail diyor. Ölüm meleği geldiği zaman Şeyh ne yapabilir ölüm meleğine? Dur. Yani ben henüz gitmek istemiyorum diyebilir. Bunlara göre böyle. İşte kendi ağızlarının anlattıklarına göre Şeyh Efendi'nin şeyhi ölüyor. Tefsir ilmi de tam tamamlanmış şeyhinden. Diyor ki iki sene gitti. iki sene gitti. Şeyhinin kabrine. Mezarına. Mezarından iki sene boyunca ne yaptı? Ilmi, tefsir ilmini tamamladı diyor. Böyle mübarek bir adam diyor. Resulullah sallallahu aleyhi yani ve sellemin, İmam Bukhari'nin kastettiği cemaat, hangi cemaat, bunların safsatasında olduğu gibi iddia edilen cemaat değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, o gün din olarak Medine'de yaşamış olduğu din üzere yaşamaya çalışan insanların toplandığı o cemaat. İmam Bukhari'nin kastettiği cemaatin bir müessisi, ne demek müessis, kurucusu yok, olamaz, kurucusu yoktur. İmam Bukhane'nin kastettiği cemaatin... ...cebraili vardır. Allahu Teala'dan vahyi alır. Kime getirir? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirir. Eğer sen de bu cemaat üzerineysen... Eğer sen de bu cemaat üzerineysen ve bu cemaatle birlikteysen... ...bil ki hak yolu üzeresin. Ama bulunduğun gittiğin yol... ...üzerinde bulunduğun cemaatin bir kurucusu varsa... ...A cemaati, B cemaati, C cemaati, D cemaati... ...bakıyorsun... Diyorsun ki kim bunun kuruyuncusu? Diyor ki falanca efendi hazretleri. Falanca hoca. Diyorsun ondan önce kim vardı? Yok. Ya bu nasıl din? Bir öncesine gidemeyen bir cemaat nasıl hak yolda olabilir ki? Veyahut da bir öncesine gidiyor. Diyorsun bu kimden aldı? Şundan aldı. Şu kimden aldı? Yok. Ona diyor ne oldu? Orada bir, arada öyle bir kopukluk var ki. 1200 sene bir kopuk. Adam gelmiş 1930'larda hayata, 40'larda neyse. bir kitap yazmış, külliyat yazmış. Orada diyor ki şu ayet beni işaret ediyor. Bu ayet şu kitaba, şu kitabıma işaret ediyor. Ali radıyallahu anh'ın şu şiiri beni anlatıyor. Diyorsun ki bu adamı bağlanan, tutunan ve bu adamın Mehdi olduğuna inanan, sonuna kadar onunla beraber olacağını söyleyen adama bu şeyhin düşüncesini kimden almış? Onun yani selefi kim? Hocası kim? Diyor ki kimseden almamış. İlim ona diyor, direkt ilham olarak gelmiş. Yani peygamberimizle arası kopuk. Bakın bize şimdi biz İmam Bukhari'yi alıyoruz elimize. İmam Bukhari rahimahullah 200 küsurlu yıllarda vefat etmiş bir alim. Hicri 200'de vefat etmiş. İmam Bukhari'yi bize nakleden, bize kadar getiren neler var? Senetler var. O ondan, bu bundan, bu şundan almış. İmam Bukhari'den de kime var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e var. Ve buradaki zincirde bulunan her alim Duyduğunu, peygamberden duyduğunu, yani peygamberden kendine gelen, aktarılan o hadisi, bir sonrakini aktarıyor. Din bu şekilde yaşanıyor. İlk günkü gibi saf. Değil mi? İlk günkü gibi, gibi pak, temiz. Ama diğer cemaatler, bir kurucusu var mı? Var. Bu kurucusunun öncesinde en fazla birkaç, iki, üç, dört silsilen var. Ondan sonra yine kopuyor, gidiyor. Yani adama dediğin zaman, senin bu yaptığın... Hatme zikir diyorlar. Taşları dağıtıyorlar. Gözlerini kapatıyorlar. Hadi bunu bize peygamberimize götür. Yani peygamberimize götüremediğin, o döneme taşıyamadığın din, din olamaz. Bu cemaat Allah Resulü'nün bizlerden istediği, allah Teala'nın bizlerden istediği cemaat değildir. Ama insanlar o kadar saf ki, o kadar zavallı ki, maalesef. Geçen haftaki vermiş olduğumuz örneği hatırlayın. Büyük bir merada hani o hayvanını getirip otlatmak için Bir yere çakan bir çoban örneğini vermiştik. Bir teyze görmüştüm. Tarlada ineğini getirdi. Tarlanın ortasına elinde bir şey, çekiç keser. Diğer elinde bir tahta ineği getirdi. Tarlanın, meranın ortasına çaktı. Dedi ki ineğe yani bu kadar alanda ancak ot diyebilirsin. Şu ağacın oraya gitme. İşte bu cemaatlere mensup olan insanlar da bugün bu inek misalindeki gibi arkadaşlar. Çakıyor onları, hocaları, şeyh efendileri bir yere en fazla bir metre dolaşıyorlar böyle. Bir metre dolaşıyorlar. Bunlar hayırdan uzak insanlar. Biz ehli sünnet vel cemaat, selefi salih'in yolundan giden selefiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o gün din olarak yaşadığı şeyleri bugün de din olarak yaşamaya çalışan insanlarız. Peygamberlerin gönderiliş gayesini biliyoruz. La İlahe İllallah'ın manasını biliyoruz. İbadetin Allah indiğinde nasıl makbul olacağını biliyoruz. Ne yaparsak Allah'ta alakatında amelimiz makbul olur. Değil mi? Ama diğer insanlara bakın. La İlahe illallah nedir diyorsun? Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene davet ettiği La İlahe illallah bilmiyor manası. Diyor ki Allah'tan başka yaratıcı yok. Diyorsun ki bunu Ebu Cehil de söylüyordu. Allah'tan başka yaratıcı yok kelimesini. Demek ki arkadaşlar bu büyük bir ölçü. Selefi cemaatin, ehl sünnet vel cemaatin neyi olamaz? Bir cemaatin kurucusu olamaz. Bu vahidir çünkü. Nerede bir cemaati kuran kurucu varsa oradan uzaklaşmak lazım. Adam diyor ki Hoca Efendi Hazretleri. Cemaati diyor kurdu. Şeyh Efendi. İmam Bukhari'nin Bu hadisin başlığı olarak diyor ki: "Vahum ehlul ilm." Kimdir cemaat? İmam Buhari bakın ne diyor? Cemaat ehlul ilm. Kimdir onlar? İlim. i̇lim ehli. İlim nedir? <gülüyor> maqala Allahu ve qala rasuluhu. Hele maqala Allahu ve qala rasuluhu. Allah Teala buyurdu, Resulü buyurdu. İlim budur. İlim budur. Bakın Buhari'de Buhari denilen Sahih Buhari denilen Yüce Rabbimizin kitabı Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitaba bakın. İçinde ne var? allah Teala'nın ayetleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, kimi zaman da sahabeden neler? Sözler. Hadis ehli, hadis ekolü bu. Cemaat denildiği zaman aklına gelmesi lazım. İlim ehli. Diyor ki İmân buhari Haddesena İshâk i̇bn Mansur, İshâk i̇bn Mansur, Bukhari'nin şeyhlerinden, Bukhari'nin hocalarından Hadi aldığı kimseler. Bakın Buhari bir şey konuşacak şimdi. Ne yapıyor? Peygamberden konuşuyor. Rüyadan değil. Keşiften değil. Adam diyor ki rüyada gördük. Peygamber dedi ki aleyhisselam Twitter atın bol bol ikiye katlayın Twitter'ları. Kendi şeylerine bile alet ediyorlar. Adam getirmiş dünyanın binlerce ülkesinden kadınları, kızları, genç çocukları dans ettiriyor onlara. Erkeklerin önünde müzikli, salgılı, zıplatıyor, hoplatıyor. Her taraflara kızların artık böyle yetişmiş. Diyor ki Peygamber de oraya geldi, katıldı. Bunların Peygamber tasviri bu. Twitter atın. Bundan sonra şeye girin. Ondan sonra dans, dans, Türk Olimpiyatlarına katılsın, gelsin. Ya bunların Peygamberleri, şehlerin rüyasına girsin. Desin ki müritlerin doğru yolda, şirk koşmaya devam etsinler. Onlar öyle ifade etmiyor. Bakın İmam Bukhar diyor ki, ''Haddesana İshak ibn Mansur'' Bu, Ahmet ibn Ambel'in öğrencilerinden. ''Kal haddesana Ebu Usame'' ''Kal sana El A'mesh'' ''Kal sana Ebu Salih'' ''Semman Zekvan'' Bu yağ satarmış, kufeye yağ getirilmiş, mesleği oymuş. Onun için yağcı diye, yani yağ satan, yağcı diye anılıyor. an Ebü Said el-Hudri sahabe. Bakın Buhari direkt nereye gitti? Medine'den çıktı çıktı çıktı Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın dönemine gitti. <gülüyor> kâle kâle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki: "Yûca'u bi Nuhin yevmül kıyame." Bakın ilim ehlinin dediği gibi seleften rivayetlerde olduğu gibi sünnet bir nurdur diyor. Sünnet nurdur yani. Parıltı var, aydınlık var. Hem sünnette hem sünnet ehlinde. Hurafe yok. Yani bakıyorsun adamlar böyle cübbeli, sarıklı, sakallı gördüğün zaman diyorsun ki bu Osmanlı'nın Şeyhül İslam'ına benziyor. Şeyhul İslam, Ebu Suud Efendi'yi bu maşallah. Adama bir bakıyorsun ki tuvaletten çıkmış, ceylan gibi zıplıyor. Koskoca sarığıyla cübbesiyle güya istibra yapıyor. Cahil. Cahil adam ya. Bakıyorsun, camide görüyorsun, imam rüküye gidiyor. sarı ile cüppesiz Paul Durk'dür pompom patmat ne yapıyor? Ruku'da imam yetişmeye çalışıyor. Cahil. Bunlar insanlara şekil öğretiyor ama ilim yok. Sünnette nur var. Bakın diyor ki Allah Resulü selam. Yucau kıyam. Kıyamet günü Nuh getirilir. Fe <gülüyor> yuqalu Denir ki Nuh'a tebliğ ettin mi? İlim diyor ki sadece peygamberler sorulmayacak. Peygamberlerin yolunda giden ilim talebeleri de sorulacak. Sizler de sorulacaksınız. Allah çekeceksiniz çekecekseniz ki tebliğ ettim mi gel bakalım. Çünkü sen haklı öğrendin. Yani kıyamet günü arkadaşlar çok çetin bir gün. Kıyamet günü çok yani zor bir gün. Peygamberlerin elbisesiz olarak dirildiği bizler gibi onların da çığlık çıplak dirildiği sonradan İbrahim Aleyhisselam'dan başlayarak ilk defa elbiseyle giydirilecek olan kişiler onlarda. Herkes kendi derdine düşmüş. Yani sen hakkı biliyorsan şu an bugün o haktan sorumlusun. Allah seni soruya çekilecek. Nuh'a diyor ki, hel bellagte. Tebliğ ettim meynuh. Diyor ki, fe yekulu na'am ya Rab. Tebliğ ettim, evet. Fetes'eluhu fetes'eluhu ümmetühu hel belagakum Allah Teala Nuh hakkında ümmetine soracak. Nuh size tebliğ etti mi? Ve yekuluna ma ja'ana min nezir. Ne Bir millet 950 senede iman etmeyen o topluluk ahirette ne yapmaz? Yalan söylemez mi? Diyor ki ma ja'ana min nezir diyecekler ki bize bir uyarıcı gelmedi. Bize bir uyarıcı gelmedi diyecekler. Fe yekulu men shu men şehuduk Allah Teala Nuh'a diyecek ki şahitlerin kim? Tebliğ ettiğine dair şahitlerin kim? Ve Muhammedun ve ummetuhu. <gülüyor> Şahitlerim Muhammed ve ümmetidir. Yani bu ümmetin şerefine bakın arkadaşlar. Ama hangi ümmet? Kur'an ve sünnete sarılan ümmet. Şura gibi dolaşan köpüğün üzerindeki o şey e, nehrin üzerindeki selin üzerinde akan suyun üzerinde yağmur yağdığı zaman yol kenarında akan suyun üzerindeki köpük var ya onun gibi olan insanlardan bahsetmiyoruz. Kur'an ve Sünnet'e sarılı, ne yaptığını bilen, basiret üzere yaşayan, ilim üzere yaşayan bir ümmet. bir yüce'u bikum hedun diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam O gün sizler getirileceksiniz, siz ve <gülüyor> feteşhedûn ne yapacaksınız? Şahitlik edeceksiniz. Şahitlik edeceksiniz. Tabi bu rivayette Nuh Aleyhisselam geçiyor. Diğer rivayetlere bakalım. İbn-i Macide ve Ahmet İbn-i Anbel'de geçen rivayet. Nesai'de de geçiyor. Diyor ki Allah Resulullah aleyhissalatü vesselam. Yeci'u yevmel kıyameti Yeci'u nebi'yu yevmel kıyameti ve ma'ahur racul Kıyamet günü bir peygamber getirilir. Yanında sadece bir tane adam vardır. Ona iman etmiş olan. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de adları zikredilmemiş birçok peygamber var. Yani her ümmete Allah-u Teala'na göndermiş bir peygamber. Yani sayısını bilmiyoruz. Allah Resulü de bilmiyor. O kat kasasna alek diyor Allah. Bazı Resuller var ki sana haber verdik, hikaye ettik, anlattık. Bazı Resuller var ki sana hikaye etmedik, anlatmadık, haber vermedik. Her bir kariyere ne yaptık diyor, diyor allah Teala. Bir nezir, bir uyarıcı gönderdik. Sayısını biz bilmiyoruz. Yani. Binlerce peygamber göndermiş allah Teala. İşte bu peygamberlerden kimisi gelecek diyor Allah-u Teala. يَجِعُ النَّبِيُّ وَمَا أَهُ الرَّجُولُ Bir tane adam var yılda iman etmiş bir tane adam. Onun için biz ehl-i sünnet vel cemaat olarak selefi salihin yolunda giden selefiler olarak derdimiz insan sayısını çoğaltmakla değil. Yani niye milyonlarca bir araya gelemiyoruz değil derdimiz. Peygamber ya Allah-u Teala'dan vahyin geldiği ve vahyi Allah'ın vahyini insanlara aktaran adama bir kişi tarih olmuş. Bir kişi iman etmiş. Ama diğer gruplara, hizplere, cemaatlere bakın. İdat ehline. Bütün dertlerine yeter ki adam toplayalım. Yeter ki insan toplayalım. Ne üzere? Dalalet üzere, batıl üzere. Ve yaci'un nebiyyü ve ma'ahu raculen Diyor ki aleyhissalatü vesselam, kıyamet günü bir peygamber de gelir, yanında kaç kişi vardır? İki kişi vardır. Sadece iki kişi iman etmiş. Ve yaci'un nebiyyü ve ma'ahu ekser min zalik Kimi peygamberler de gelir ki yanında ikiden fazla. Ekser min zalik O'na iman etmiş tabi olmuş insanlar vardır. Fekale feyukalu lehum ebellagakum hâde. Peygamberin gönderildiği yanında olan adamlara sorulur. Yani iman edenlerin dışındakilere sorulur. Size bu tebliğ etti mi? Derler ki hayır. Bakın yalan söylüyorlar. Feyukalu <gülüyor> linnebiyyi ebellagtehum. Peygambere o nebiye denir ki sen bunlara tebliğ ettin mi? Feekulu <gülüyor> na'am. Peygamber der ki, ben tebliğ ettim. Fe yukalu lehu men yeşhedulek. Ona sorulur o peygambere. Senin şahidin kim? O da der ki, o peygamber Muhammed ve ümmeti. Yani sadece Nuh a.s. Kavmi değil, bütün peygamberlere bu ümmet şahitlik edecek. Diğer bir rivayet, İbn Ebi Hatim rivayet ediyor bunu. An Ebi Aliye'den, An Ebi, -Ebi e İbn Ka'b, bu ayette E, diyor ki Kânû şuhada alâ kavmi nuh ve kavmi hud ve kavmi salih ve kavmi şuayb ve, ka ve gayrihim Bu ayet-i gelecek az sonra Diyor bu ümmet Bu ümmet Nuh kavmine Salih, hud Şuayb ve diğer bütün peygamberler şahitlik edecek İşte bu rivayette de Buhari rivayetinde de Nuh kavmi zikrediliyor Nuh özellikle sümme kara rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ardından rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. Ve kezalike ceallakum ummeten vasata. Sizleri vasat bir ümmet kıldık. Vasat bir ümmet olarak yarattık. Ardından diyor ki aleyhissalatü vesselam. Kale adlen. Adaletli. Yani şahitliği kabul edilen. Kıyamet günü şahit tutulacaksınız ve sizlerin şahitliği ne olacak? Kabul olacak. Adalet bu demek. Şimdi dünyalık işlerimizde bile birisi bize haber verdiği zaman hemen onu yakınlarına soruyoruz. Diyoruz ki ya bu adam nasıl, doğru mu konuşur, yanlış mı konuşur? Yani onun adaletli olup olmadığını soruyoruz. allah Teala bizleri yani bu ümmeti ne yapmış? Adaletli kılmış. Kıyamet günü şahitliğimiz kabul olacak. Ardından Allah-u Teala şu ayet okuyor. Allah Resulü "Li tekunu şuhada ale'n nas. Niye biz adaletli ümmet olarak kılındık? Li olasınız diye ale'n nasi li tekunu şuhada ale'n nas. İnsanlar üzerinde ne olasınız? Şahitler olasınız diye sizlere ne yaptık diyor Allah Teala? Adaletli bir ümmet kıldık. Peki bize kim şahit şahit olacak arkadaşlar? Bize kim şahit olacak? Allah Teala Birilerine de bizi soracak. Hayır. Kim arkadaşlar? Söyleyin. Ayetin devamını hatırlayın. Ve yekûnel rasûlu aleykum şehida. Ve sizin üzerinize de kim? Rasûl. O gün insanlara sorulacak. Başka bir ayeti okuyun. Ne diyor Allah-u Teala? ma'za ecebütüm? El-Murselîn. u böylece kıyamet günü. Bakın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Diyecek ki sana ey falan, ey Hasan, mâzâ ecebtel-murselîn? Rasullere ne cevap verdin? Nasıl icabet ettin? Onlara uydun mu? Yani kıyamet gününde, kıyamet gününden önce mezarda, toprağa girdiğimizde, sorguya çekileceğimiz şahıs kim? Arkadaşlar kişi kim? Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimseden sorulmayacak. Ne bu Haricen, ne Ahmet ibn Hanbel'den, ne Ebu Hanife'den, ne İmam Şafii'den ne falancadan, ne şu zattan Ebu Eyyub el-Ezari'den kimseden soru sorulmayacak. Tek soruya çekileceğimiz kişi kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala böyle buyuruyor. Ne diyor ayetin devamında? Ve yekunur rasulun aleykum Şehide. Allah, Resul de sizin üzerinize ne olacak? Şahitlik olacak. Şimdi hayatına bak. Biz sürekli niye? Bu iş madem bu kadar önemli. Çok hassas bir terazi bu. Amellerini, amellerini neye göre tartmalısın? Bu teraziye göre tartmalısın. Kafana göre din yaşayamazsın. Aklına göre din olmaz. İmam Malik'in dediği gibi din o gün Medine'de yaşayan insanların O gün peygamberin döneminde yaşadığı dindir. O gün dinleyse bugün de din odur. O gün din olmayan bir şey bugün de din olmaz. Bugün adam camiden, caminin merdivenlerinden çıkıyor. Ona birisi soruyor diyor ki ya niye böyle yavaş yavaş merdivenler çıkıyorsun? Diyor ki Her basamakta bir besmele çekiyorum ondan. Bidat. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın sahabesi, ashabı, peygamberimiz tarafından böyle bir şeye ne yapılmamış? Hayra teşvik edilmemiş, hayır olsaydı eğer. Sen kendi kafana göre ne yapamazsın? Bir tesbih, bir ibadet, bir zikir ortaya koyamazsın. Eğer kurtulanlardan olmak istiyorsan, eğer kıyamet gününde peygamberin senin hakkında doğru olan insanlar diye şahitlik etmesini istiyorsan, Kur'an ve sünnet üzere olmak zorundasın. Kur'an ve sünnet üzere olmak zorundasın. Şimdi insanlar diyorlar ki ya kardeşim işte selefiler de kendilerine selefi diyen kimseler de bir cemaat sonuçta. Diyor. Ne olarak görüyor ehli sünnet vel cemaati? Selefi salihin yolundan giden selefileri A, B, C, D tebliğciler, nakşiler, kadiriler gibi bir cemaat olarak görüyor. Bir alimin güzel bir benzetmesi var. Çok hoşuma gitti. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki bir yazı tahtasını düşünün. Yazı tahtası. Yazı tahtasının rengi ne? Gördüğünüz şu renk ne? Yani. Beyaz. Değil mi? Hepiniz beyaz olarak görüyorsunuz. Şimdi bir cemaat geliyor burayı siyah boyuyor. Burayı siyah boyuyor. Kendinden bir boya katıyor buraya. Bir cemaat geldi. Burayı neye boyadı? Siyah boyadı. Diğer bir cemaat geliyor yanını kırmızıya boyuyor. Kırmızıyı benimsiyor. öbürküsü yeşil. öbürküsü kahverengi. öbürküsü pembe. Herkes bu tahtanın bir köşesini ne yapıyor? Kendi kafasına göre bir renkle boyuyor. Halbuki bu tahtanın aslı ne renk? Beyaz Baktığın zaman baktığın zaman sonradan gelip baktığın zaman buradaki beyazı asli bir renk olarak değil de ne olarak göre, görüyorsun? Diğerlerinin gibi sonradan gelip boyadığı eklenen bir renk gibi. İşte diyor ki Selef. Selef. Selefiler, bu tahtada aslı üzere kalan, asıl üzere kalan, sonradan kendi kafalarına göre birilerinin getirip boyamadığı o asıl renktir. Diğerlerinin hepsi nedir? Sonradan kırmızı, yeşil, kahverengi, mor, turuncu, pembe olarak gelip boyadıkları ve din budur dedikleri kimselerdir. Sana da insanlar, o renkle boyayan insanlar ne gözüyle bakıyor? Onlar gibi sonradan ihdas olmuş, sonradan ortaya konmuş bir renk olarak bakıyor. Selefilik bu değil. Bu tahtada görmüş olduğu renkleri gelip buraya koyan boyayan ne var? Bir müessis, bir kurucu, bir önder var. Ama bu tahtadaki asıl bu renk nedir? Fıtrattır. Allah Teala'nın yarattığı fıtrat. Onu kimse koymamış. Allah Teala koymuş. Onu Allah Teala göndermiş Cebrail ile. Kime göndermiş? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş. İşte İmam Bukhari Rahim bizlere burada neyi vurguluyor? Eğer kıyamet gününde diğer peygamberlere lehine, diğer peygamberler için şahit olan ümmetten olmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Kitap ve sünnete tutulacaksınız, sarılacaksınız. Adam diyor ki ben diyor kıyamet gününde diyor sırat köprüsünü geçerken şeyhimin cübbesine tutunup geçeceğim diyor. Öyle inandırmışlar zıvalıya. Öyle kandırmışlar. Bilmiyor ki şeyh hiç çırılçıplak olacak. İklamet görüntü cübbe nerede? İmam Bukhari'nin bu hadisi rivayet ettiği başka kitaplar da var. Başka bölümler de var. Hatırlayın geçen haftaki bablardan böyle zikrederken ee, demiştik ki işte İmam Bukhari bu hadisi falanca yerde zikretmiş kitabında. Çünkü İmam Bukhari'nin menheci Metodu nedir? Bir hadisi birden fazla yerde ne yapıyor? Zikrediyor. Bu hadisi zikrettiği yer neresi? kitabül ül İhtisam bil Kitab ve Sünnet. Kur'an ve Sünnet'e sarılma. Sizce alıştığımız İmam Bukhari'nin metodunu bildiğimiz bu Bukhari bu hadisi bu konuyla ilgili baktığınız zaman nerede rivayet etmiştir? Tefsir. Bravo. Kitabı Tefsir. Çünkü konuyla ilgili ne var? Ayet var. ayet ne yapacak? Tefsir. Edecek. Başka nerede rivayet etmiş olabilir? Düşünün. İmam Bukhari'de bir de şöyle bir fasıl var. Ehadîsul Enbiya. Peygamberlerle ilgili hadisler faslında bölümünde ne yaptı İmam Bukhari bu hadisi? Rivayet etti. Evet. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse. İzleştere del amilu evil hakimu. Amil. Zekat toplamaya yöneticiler tarafından gönderilen memurlar. Yahut da hakim. Yani kadı. Bir meseleyle alakalı hüküm veren kadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalefet. Yani onun tersine. Sünnetine uygun olmayan bir içtihat ederse ve bu içtihatını da yani cahillikle bunu yapıyorsa cahiletle kasten değil taammuden kastederek değil diyor ki İmam Bukhari fuhumu merdut bunun hükmü nedir merduttur red diyor bunun alakalı hepinizin bildiği men amil amelen kim bir amel işlerse leyse aleyh emrına bizim dinimizde olmayan emrimiz olmayan bir iş işlerse fahwared red olmuştur. yani merduttur kabul olmaz rivayetini getiriyor bu rivayet İmam Müslim'in rivayetlerinden İmam Bukhari burada başlıkta zikretmiş bunu muallak olarak buna muallak deniyor çünkü Ravisini zikretmemiş bize. Bu hadis dinin temel hadislerinden bir hadis. Zahir olan amellerin ölçüsü. Yani bir amelin zahir olarak dışa yansıyan amelin kabul olup olmadığını anlamak istiyorsak ölçü ney? Sünnet. Sünnet. Peki gizli olan ibadetlerin kabulünün ölçüsü ne? İnnemel amalu bin niyet. Ameller niyetlerle kabul olur. İhlas. Dışa vuran amellerin ölçüsü ney? Sünnet. İhlas ve sünnet olmaz ise, İhlas ve sünnete uygunluk olmaz ise bir amelde, O amel ne olmaz? Kabul olmaz. Bunu bilmediği için insanlar, Göya, Kızları dans ettirerek, Değil mi? Twitter'ları ikiye katlayarak zannediyorlar ki, Dine hizmet ediyorlar. Peygamberin, Sünnetine tabi oluyorlar ve salih amel işliyorlar. Bunlar, Hurafe, bunlar bidat, bunlar sapıklıktan başka bir şey değil. İnşallah önümüzdeki hafta bunun tafsiriyle alacağız. Bunun yetenelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa elza. Estağfuruka ve etubu ileyküm.